Thank mm -hmm. you. Merhaba, 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında beraberiz. Ben Melis Behlil, ben Yaşın Burul. Ee, bu haftaki programımızı Tevlihev Project'ten Mindigo Mele'ydi, açtık. Bunu e, çalmamızın da bir nedeni var. Toz Bezi bu hafta gösterimde. Toz Bezi'nin yönetmeni Ahoy de Şu anda stüdyomuzda konuğumuz. Hoş geldin. Hoş bulduk, Teşekkürler. Evet, bugün uzun uzun toz bezini konuşacağız ama ona geçmeden e, önce her zaman olduğu gibi iletişim bilgilerimizi aktarmak istiyoruz size. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller Ayrıca bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe ve Cem Kocacıklıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet bu hafta e, artık festivalin sonuna geliyoruz. 10 e, yeni film var bir yandan vizyonda. Bunlardan biri de festivalde de gösterilmiş olan Toz Bezi. Bu akşam da e, ödüller verilecek. Bakalım yarışmada Toz Bezi. Ulusal yarışmada evet. ki filmlerden biri. Evet. E, premierini de Berlin'de yapmıştı bu arada. Hemen onu da söyleyelim. E, Şubat ayında. Evet forum bölümünde yapmıştık. Evet. Uzun uzun konuşmak Berlin, istiyoruz evet, biz Berlin'den evet. Delinden beri konuşuluyor zaten. Biz de merakla bekliyorduk. Çünkü İkimiz Almanya'da de görebildik e, bu vesayede. Eee çok büyük ilgiyle karşılandı. Almanlar da çok e, sevdiler filmi bildiğim kadarıyla. E, ve eee sonunda festivalde önce gösterildi. Şimdi bu bugün itibariyle vizyonda. E, bir taraftan Çok hani sana dair bir hikaye var ortada. Ee, bunu hani şey, filmin sonrasındaki soru cevapta da biraz bahsettin ama e, yine de çok ele alınmamış bir konuyu ele alıyorsun. Herkesin hayatının çok içinde olan, çok göbeğinde olan, belki çok konuştuğumuz. Hı hı. E, her bir yanından geçtiğimiz hayatlar. E, ama hani çok içeriden bir bakışın da var. Onu da dinleyicilerimizle paylaşalım istersen. O senaryoyu, hikayeyi kurma hı hı. sürecine başlayalım. Ee, hikaye aslında benim oğlum. ...görmek için hani ziyarete gelen bir akraba kadının... ...işte oğlumun yeşil gözlerini görüp... ...Allah Allah bu kime çekti filan deyip... ...sonra kendince... ...tabii biz çerkesiz ya demesine bağlamasıyla... ...başladı aslında... ...başka bir senaryo yazıyordum ve... E, ...çok güldüğüm bu şeye... E, ...anekdoda... ...fark etmeden kaydım... E, ...biraz deli bir kadın kimliğinden kaçmak isteyen... ...bir kadın ve... ...benim için aslında Hatun'un o... ...saf... ...kendini akıllı sanma işte... ...bir taraftan gerçeküstü hali... ...yani genel bir çerçeve vermiş oldu bana Hatun için... ...bu çerçeveyi ben kendi malzemelerimle işte... ...anneme benzemesi... ...bana benzeyen taraflarını vesaireyi yakalayarak... ...aslında benim elimde... ...başlangıçta... ...genel çerçevesi olan bir karakter vardı... Sonra ona nesrine ekledim ee, ve ikisini e, ev işçisi yapma meselem de teyzemin ev işçisi olması ve benim ona e, vefa borcum ya da onun bende bir tür yara gibi durması işte sanki anlatırsam geçecekmiş gibi. E, dolayısıyla e, böyle bir hem etnik kimlik Aha. ve oraya sığamama başka bir yer yerleşme e, aynı zamanda sınıf meselesi binmiş oldu. E, seçtiğim meslek ev işçiliği ev işçiliği şu demek aynı zamanda iki ev arasında gidip gelmek iki farklı sınıfın evin arasında gidip gelmek ve dolayısıyla o evlerdeki temsilcilerin kadın olması sebebiyle kadınlar arası karşılaşma alanı demek. E, bütün bunlardan da bir taraftan da bir kadınlık meselesinin katmanı eklenmiş oldu. Annelik vesaire gibi küçük e, diğer meseleleri Rida olan biraz çok katmanlı bir hikayeyi yazmaya başladım. Evet, e, hikayenin geçtiği mekan ana mekan aslında Maltepe Gül Mahallesi mahallesi. Evet. Değil mi? Ee, orada e, aslında iki aileyle tanışıyoruz gibi başla. <Gülüyor> e, bir tanesi biraz güdük kalmış babaları yok ortada Nesrin <Gülüyor> e, ve Asmin. Ve Asmin, küçük kızı Asmin. E, baba Kaybolmuş hani bir taraftan onun nerede olduğunu soruşturması var. Bir de üst katlarında Hatun ve onun ailesi. Onun da böyle ergen bir oğlu var. Hı hı. Çay ocağında çalışan bir kocası var. Onların hayatları etrafında dönüyor. Ee, gül suyunu seçmenizin özel bir tercihi oldu mu hani orada şey yani mekan çok gerçekçi hani o hissi çok iyi veriyor. O gidiş gelişler e, gittikleri evler hı hı. arasındaki yol e, yani. Böyle yokuş aşağı bir mahalle arıyordum. Ee, bir varoş işte kenara düşen bir yer. Ee, gül suyu şans oldu benim için. Hem e, oradaki insanlar mahallenin kültürü, mahallenin e, hem etnik yapısı hem politik meseleleri bakış açısı vesaire bizim için bir şanstı. Ama şey olarak yani coğrafya olarak benim e, hissetmemi sağlayan bir yer oldu. Ee, o yüzden orayı tercih ettik. Sonra Maltepe Belediyesi e, de işin içine girdi ve sağ olsunlar inanılmaz bir destek verdiler bize. Ee, öyle bir mahalle arıyordum yani. Aslında İstanbul'un kenarlarında o tür mahalleleri bulmak Hı. mümkün ve o mahallelerden işte daha merkezi yerlere giden kadınları da o yollar üzerinde görmek mümkün. Evet bir kısmı da zaten metroda, otobüste, filmde sürekli dönüp gelen e, manzaralarımız gününün ciddi bir kısmında yolda geçiren hı hı. kadınlar. Çünkü evet. şehrin tamamen hı hı. E, kopuk iki bölgesi arasında hı hı. gibi gidip hı hı. geliyorlar. Evet. Oyuncuları ben biraz konuşmak istiyorum. Çünkü özellikle iki kadın oyuncu çok e, son derece başarılılar. Ve hani hı hı. film zaten iki kadının hikayesi ve o iki hı hı. oyuncu olmasa belki e, hı hı. bu kadar da e, inandırıcı olmazdı. Nazan Kesal ve Asiye Dinçsoy. Ayrıca Serra Yılmaz, Mehmet Özgür, Didem İnseler'i de hı hı. saymak lazım. Ama Nazan Kesal ve Asiye Dinçsoy'u nasıl buldun? Nasıl onlara karar verdin? E, Asiye'yi zaten... E, ...presteki performansından, hı. fırtınadaki performansından tanıyordum. E, Nesrin'i yazarken hep Asiye'yi hayal etmiştim. E, fakat Hatun'u kimi oynatacağımı e, hiç bilemedim ve çok en korktuğum rolde o. E, bayağı biz böyle bakınırken, e, kast direktörümüz Ezgi Baltaş'la... Ben umutsuzluk içindeyken bir gün aklımıza Nazan Kesal geldi. Ondan iki gün sonra da hani nasıl ulaşırız vesaire diye düşünürken... Nazan Çiğdem Mater'in bir tweetini görmüş, Ezgi ile paylaştı. İşte filmin hikayesi, böyle, bir tür sinopsisti o. Onu paylaştı. E, tweeti görünce talibim demiş. Çiğdem Mater da <gülüyor> filmin yapımcısı <gülüyor> bu arada. Evet. Dün sanırım e, hikayenin kadın halinde de konuşuldu biraz zaten. Evet. Ee, ve böylece buluşmuş olduk <gülüyor> Tam kısmet diyelim yani kısmet. <gülüyor> ee, Ve e, yani Asiye'nin oyunculuğundan zaten emindim Ama Naza'nın hatunu oynayabiliyor olması Benim için inanılmaz bir şanstı yani e, Gerçekten zor bir rol yani O ruha girmesi lazım Taşra'yı bilmesi lazım Daha doğrusu Taşra'da büyümüş olma halini E, bütün hani vücuduyla ve bütün bedeniyle hissediyor olması lazım gülümsemesinden işte diğer bütün hani minik hareketlerine varana dek e, dolayısıyla Nazan Kesal e, hem beni çok şaşırttı hem de böyle her seferinde minnet duyduğum hayranlıkla baktığım bir performans sergiledi Asiye zaten hani Bildiğime beni şaşırtmayan bir oyunla harikaydı benim için. Yani iki oyuncu açısından da ve diğer oyuncular açısından da hakikaten e, ballıydım yani hani <gülüyor> denk düştü. Ee, karakterler de ama yani oyunculukun ötesinde. Ee, çok gönlüler her şeyden önce Hı -hı. Hiçbiri sadece iyi sadece kötü Sadece Hı -hı. şöyle veya böyle Mutlu ya da mutsuz değil e, Gerek e, Hı -hı. bu iki kadın Gerek evlerinde Hı -hı. çalıştıkları Diğer Hı -hı. kadınlar Onun için ben ayrıca bir tebrik etmek Teşekkür istiyorum. Ederim. Çünkü Teşekkür çok kolay ederim. kayabilecek bir şey işte. Bir tarafta hı hı hı. o zengin hani kimi zaman bir acımasızlıkla kayabilen hı hı. Hı hı. Serra Yılmaz'ın karakteri ama onun da hani yine şey hı hı. bir tarafı da var. Anladığımız bir tarafı hı hı. da var. Hı hı. E, ne kadar sürdü senaryoyu yazmak? Senaryoyu yazmak iki üç sene sürdü. Tam da bu meseleler beni çok yordu. Hı hı. E, bütün bu yazım sürecinde fark ettiğim şey şu oldu. Yani benim için en azından hı hı. E, sanırım şöyle bir Temel apriörgü olsun bir ilkem var. O da şu. E, hakikaten karakterleri oturttuğun zaman olay örgüsü sanki kendiliğinden gelişiyor gibi. E, yani hani bir olay örgüsüne karakter taşımak değil de karakter oluşturup karakterden olay örgüsüne sirayet eden bir yolculuğa çıktığın zaman e, daha kendiliğinden geliyor. Ve o karakterleri de e, yakaladığın uçlar Tabii ki karanlık ve aydınlık noktalarıyla daha ambivalans. hani Daha kendi içindeki paradoksları da kendi hayat deneyimlerinden, kendi e, insanlara dokunabilmek vesaire, bakabilmekle ilgili deneyimlerinden getirdiğin e, bir tür yelpaze var. E, bu mesele karakterler meselesi. Tek tek beni çok yorgundu Bu arada ortasının kadınlarının... E, Karakterlerini daha açığa çıkaracağı sahneler vardı ama onlar da kurguda e, gitmiş oldu bir şekilde. 2-3 e, sene sürdü yani bütün bu hikaye. Kurgu masasında hani bir şeyler kaldığını tahmin edebiliyorum bir taraftan. Çünkü filmin ritmi de çok iyi. Yani hiç sarkan bir tarafı yok. Hani böyle bir Ee, hani şuradan da biraz kırp sak diyebileceğimizimiz Melis de genelde onu bazen düşünürüz evet. filmlerden sonra. <gülüyor> genelde çıktığımızda bir 10-15 dakika bir yerlerden kırpılabilir deriz ama burada öyle bir durum da yok. Tek bir sahne uzuyor o da zaten jeneriği akıveriyor. <gülüyor> o sahne. <gülüyor> daha fazla ipucu vermeyelim dinleyicilerimiz için. Yani, <gülüyor> o sahne de uzuyabiliyorsaydı ben daha da uzatırdım hani uzasın da uzasın. <gülüyor> zaten hani e, anlamlı bir şekilde uzuyor diyelim. Evet ki hayır o uzaması içerisinde bile kendi içinde bir ritim bir ritim ve beklenti yaratması da var. Yani hmm. ben hani o uzun plan boyunca duygudan duyguya gittim. Ya öyle mi öyle mi? Öyle mi öyle mi diye ah, ki. Çok güzel. yani hani böyle bir emin olamama hala son ana kadar bir şeyleri sorgulama hissi de devam ediyor. Hmm. Çok güzel. Hmm. Eee Bu şey tarzı filmlerden zaman zaman karşımıza çıkıyor. İki tane çok kuvvetli oyuncu var. Hatta böyle ödül şeylerinde hangisi başrol, hangisi yan rol konusunda böyle sıkıntı hissedilebilecek. Yani Hatun daha önde gibi ama Nesrin'in de hikayesi aslında bir tarafta. Yani hatta ondan başlıyoruz. Hatta Nesrin'de başlıyoruz. Evet, hatunla bitiriyoruz. Bitiyoruz. Evet. O yüzden sen ne düşünüyorsun? Kafanda nasıl? Ee, yani başlarken iki kadının hikayesi. Hiçbiri birbirinden rol çalmayacak şekilde. Yani şey olarak da öyle. Hikayeden çalmamak anlamında da söylüyorum. Ee, öyle yazdım. Ee, fakat kurguya geldiğim zaman... E, ...fark ettiğim şey şu oldu. Aslında... ...şimdi iki karakter var... ...ve ikisi de hemcins. Birinin tepe noktası... ...birinin düşüşüne geliyor. Yani oradaki hani o... E, dramatik çizgiyi yakalamak çok zordu iki kadında. Bir kadın bir erkek atıyorum bir aşk ilişkisini anlattığım bir film olsa e, bunu daha e, iyi yakalayabilirdim, Kolayca halledebilirdim ama iki e, hemcinsin bu e, dramatik çizgisini yakalamanın kendisi çok zor oldu. Ve sonra fark ettim ki aslında benim için orada e, başrolde olan biraz onların ilişkisi onların yolculuğu. Buna karar verdikten sonra ki o zaman kurgudan hmm. 9-10'a geçmişti. <gülüyor> Rahatladım. <gülüyor> Ve ritmini oturtabildim. Yani kurgu da çok sancılı bir süreçti. Benim için en kolay şey diyordum. Senaryoyu bir bitirsem, sete bir girsem, seti bir atlatsam. Oo, çok kolay. Bir senemi yedi. <gülüyor> Evet, e, kurgu zaten genellikle beklenenden daha uzayan bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Bizim senaryo danışmanımız e, Gülen Gül Altıntaş'tı. Onun bir sözü vardı, filmin bağırsakları dışarıda. Yani hani e, çok zor onu tekrar içine, <gülüyor> içeriye sokmak. O zaman bir müzik arası verelim şimdi. Sonra filmde kullanılan müziklerden de bahsederiz. İlk giriş müziğimizi dinlediğimiz Tevlihev Project'ten dinliyoruz yine. Ezber film. lenar to Yine Tevlihev Project'den dinledik. Ezberf'in e, Toz Bezi'ni konuşuyoruz. Bu hafta gösterime giriyor Ahu Öztürk stüdyomuzda. Biraz müziklerden bahsedelim. Tevlihev kimdir, nedir, sevdi ki? <gülüyor> Tevlihev Project benim e, çok severek dinlediğim bir müzik grubuydu ve tam böyle senaryoyu yazarken bir düğün sahnem var. Onu yazıyorum. Ve bir müzik hayal ederken Ezberfim geldi aklıma. Ben... Kar tanesiyim karım hmm. anlamında Ve şeyi çok güzel yani hani dokusu yorumu filan çok güzel eski bir geleneksel şarkıdır Ben tanıdım şarkıyı ama çok farklı yorumluyorlar çok hakikaten Çok güzel yorumlamışlar ve buradan aslında Tevli Projekte gün Uşığı Suha çok teşekkür ederim Çünkü e, çok e, gönül rahatlığıyla ve bütün içtenlikleriyle şarkılarını kullanmamıza izin verdiler O yüzden tekrar tekrar teşekkür ederim Ee, ve şeye de e, düğün sahnesine de cuk oturdu iki şarkı şarkıları da. Evet. E, e, Berlin'de premier yaptığını söylemiştik. Biraz şeyi de merak ettim. Oradaki reaksiyonlar nasıl oldu? Hani çok buradan bir hikaye bir yandan ama hani bir yandan o kadınların hali bütün dünyada da algılanabilecek bir şey. nasıl e, do, yani Doğru demeyeyim ama e, bizle benzer şekilde mi algılandı, bir fark oluştu mu? E, yani şöyle ben hikaye yazarken de çok yerel bir hikaye anlatıyorum. Acaba hani atıyorum yabancı biri izlediğinde ne hisseder diye düşündüm. E, ama şunu şuna inanıyorum yani en yerel olan aynı zamanda en evrensel olandı. E, ve mesela bir sınıf meselesi bütün... E, Almanya'da da öyle bir, yani Avrupa'nın da meselesi. Belki bizden daha az çelişkileri olmakla birlikte onların da meselesi. Aynı zamanda işte buradaki Kürtlük meselesi, onlardaki göçmenliğe tekabül eden bir şey olabiliyor. Ee, ve kadınlık durumu, cinsiyet meselesi vesaire Onlarda da hani o eğer film açığa çıkardıysa e, hissini, o hissin onlara geçtiğini düşünüyorum. Çünkü salonda birlikte izledik filmi. Ve bazı sahnelerde mesela bazı seyirciler... Almanca tepki veriyorlardı. Hayır, hayır, sana ne söylemek istemiyorum. <gülüyor> Güldüler. Ee, ama hani mesele herhalde şey ya... ...his ve biraz sözcüğün ötesinde bir şey ya da görüntünün de ötesinde bir şey. Geçen his. Yani bir, olumlu ve şeydi yani benim için değerli bir, bir karşılaşma anıydı. Şimdi Nazan Kesal'la Asiye Dinçsoy'u konuştuk uzun uzun ama... ...filmin bir de Küçük Yıldızı var. ...ki gerçekten çok başarılı Asmin... ...Nesri'nin kızı... Ee, ...biraz hani onu da sormak istiyorum... ...çünkü çocuk oyuncu kullanmak çok riskli bir şey... Evet. ...hani genel olarak o artık herkes tarafından... kabul görmüş bir bilgi... ...çünkü... İyi olduğu zaman çok iyi olabiliyor... ...ama olmadığı zaman da... ...hakikaten filmin kimyasını... ...şeyini de bozabiliyor... ...hani genel şeyini... ...ama Asmin karakteri müthiş başarılı... ...nasıl buldunuz hani çocuk oyuncuyu bulma süreci... ...sonra çocuk oyuncuyu yönetmek nasıl bir şeydi senin için? Asmin'i... ...işte kas direktörümüz Ezgi Baltaş... ...baya bir çocukla audition yaptıktan sonra... E, ...bulduk... ...birlikte karar verdik... E, ...çocuk... hani Asel için söylüyorum çok görev duygusu yüksek <gülüyor> acayip tatlı sevimli bir kız çocuğu Böyle 5-6 yaşlarında bir çocuk o zaman yani. öyleydi şimdi büyüdü <gülüyor> ee, onunla bir süre e, Hakan Karsak çalıştı ee, ondan sonra sette de ben vardım ama bu çalışma döneminde sürekli Asel'le özel bir bağ kurdum ee, ben de anneyim oradan bildiğim şeyler var Ee, ve bir sınırımız ve çerçevemiz vardı Asel'le bütün ekibin. Çünkü hani genelde çocuk oyuncular şımartılır. Ee, böyle, orada bir tür çok tırnak içinde söyleyeceğim ama bir tür şey hali vardır. Sömürü hali vardır çocuğun duygusunu. Buna izin vermediğimiz bir deneyim yaşadık biz Asel'le. Dolayısıyla güvenli bir bağ oluşturmuş olduk. O yüzden iyiydi ama e, tabii çocuğu zorladığımız yerler oldu yani. Gece çekimlerinde uyuyordu. Uyandırmak zorunda kaldığımız böyle kucağımızda işte çok biraz zorlandı o da bizde. Ama çok kolay adapte olan ve yetenekli bir çocuktu. E belki önümüzdeki yıllarda başka filmlerde de farklı yaş gruplarında <gülüyor> evet, görme şansınız olabilir. Çünkü hani aslında çok önemli bir katalizör filmde iki Hı -hı. kadın arasında Hı -hı. aslında bir yerde Hı -hı. duruyor. Hı -hı. E, o açıdan da çok sembolik bir yeri de var hı hı. Ee, ve hani çok ön plana çıkan sahnelerde de yer alıyor hı hı. o açıdan e, çok doğaldı hani sanki çok uzun süre çalışılmış çok kanıksamış setteki herkesi Asel'in daha önce set deneyimi olmuş bu arada reklam e, çok, çok rahat bir anlamda evet. rahattı ama gerçekten setteki herkes tek tek onunla bağ kurdu yani o konuda şanslıydık Asel de Asel'in de şansı vardı biraz yani hani Düzgündü herkesle bağı. Tek tek. Ee, film başka sinema kapsamında e, gösterime giriyor. Hemen onu da duyuralım. 8 salonda, 4'ü İstanbul dışında ve bizim hep e, başka sinema olmasına rağmen söylediğimiz bir e, uyarı var dinleyicilerimize. E, çok Uzun kalmıyor bu küçük narin filmler. İlk hafta sonu görebilirseniz görün şansı artsın diye. Ee, İstanbul dışındakilere acaba gitme fırsatın olacak mı? Öyle bir hani, oradaki seyirciyle buluşma gibi planlar var mı? Ee, şöyle Ankara'da Ankara Film Festivali'ne yarışmadayız. Bir de Uçan Süpürge'de. Muhtemelen oradaki seyirciyle festival kapsamında buluşabileceğim ama e, İzmir'de okumuştum. Çok gitmeyi isterim. <gülüyor> Umarım yani diğer illere de gitme şansımız olur seyirciyle buluşma şansımız. Evet Antalya şansımız. ve Mersin'de de e, gösterilecek. O, o i̇ki şehir. Evet, var. Evet İstanbul dışındaki dinleyicilerimiz de var bizim çünkü. internet üzerinden yayın yaptığımız için arada bir soruyorlar. İzmir'den falan mesajlar aldığımız oluyor. Toz bezi İzmir'e de. <gülüyor> Bugün itibariyle vizyonda buradan duyurmuş olalım. Evet bundan sonra başka uluslararası festivallerde de var mı önünde? Ee, Hamburg'da bir festival var. Haifadan istemişler. İtalya'da sanırım bir festival var. Amsterdam'da. Sürü festival yazışmaları. Daha evet, Şubat'ta hı. başladığı için evet. daha birkaç ay... Evet, evet. ...çişli festivallerde. Umarız daha da çok seyirciyle buluşur. Umarız. Peki senin için şimdi önümüzdeki günlerde var mı? Hazırda bir proje üzerinde çalıştığın. E, tam kurgu zamanında, toz bezinin kurgu zamanında. E, kurgu bu kadar... <gülüyor> yoğun ve e, netameli geçince kaçıp sığındığım başka bir hikaye vardı e, bu aralar yazamıyorum ama ona tekrar döneceğim yani bir, bir iki hafta sonra umarım becerebilirim evet, evet onu da heyecanla bekliyoruz teşekkürler Evet çok tebrik ediyoruz tekrar ben toz teşekkür bizim edeyim. İstanbul Film Festivali'nde ulusal yarışmada yarıştı Bu akşam e, ödülleri beraber öğreneceğiz e, ama onun dışında da yolu açık olsun diyoruz hem festivallerde hem vizyonda. Çok teşekkür ederim. Evet ve yine filmdeki parçalardan biriyle toz bezine veda edeceğiz. Ahmet Kaya'dan Kum gibi. Vartlar avlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Vartlar avlardı, çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Şehirlere bombar yardı her gece Biz durmadan sevişiriz dillere bombalar yağdı her gece biz durmadan sevişirdik acımasız olmak şimdi bu kadar dün gibi dün gibi çekip gitme bıraktım sarılayım ayaklarına Bibi, är du fri? Jag är en sezon, machin, Kum gibi, kum gibi, Esip Ahmet Kaya'dan dinledik. Kum gibi bu hafta vizyona giren Toz Bezi filminde kullanılan parçalardan biriydi. 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında birlikteyiz. Bu haftanın yeni filmlerinden Toz Bezi'nin yönetmeni ve senaristi Ahu Öztürk konuğumuz oldu. Programımızın geri kalan kısmında ise... Bu hafta vizyona giren diğer çok sayıdaki filmden bahsedeceğiz çünkü hakikaten çok kalabalık bir hafta. Evet 11 film birden var bunların bir kısmı da e, festivalden filmler e, başka sinema bu hafta çok yoğun e, Türkiye'den farklı farklı e, türlerde filmler bu hafta gösterimde. E, bir Berlinale premieri daha var toz bezi gibi e, kar korsanları da bu hafta gösterime giriyor. Faruk Hacı Hafızoğlu'nun yönettiği filmde Taha Tekin Özdemir, Yakup Özgür Kurtal, Ömer Uluç ve İsa Mastar oynuyorlar. Berlin Film Festivali'nde bu sene Generation K Plus denilen bölümde dünya premierini yaptım. Ve sonunda bu hafta itibariyle o da vizyona girdim. Biraz dönem filmi 1981 yılında geçiyor hikaye. Kars'ta, yani Türkiye'nin artık ücra bir köşesi, kar altında bir Kars'tan e, geçiyor. O kış çok ciddi bir kömür sıkıntısı yaşanıyor. E, ve o dönemde e, bir anlamda bütün bu koşullar altında hayatta kalmaya çalışan e, üç e, çocuğun hikayesi, Serhat Gürbüz ve İbo. E, hem kömür peşindeler bir taraftan. Hem de o üçünün arkadaşlıkları, ara karneler alınmış işte bu Şubat sömestr tatili dönemi e, oyun oynamaları gerekirken kömür arayan çocukların hikayesi. Evet bir diğer film bu hafta gösterime giren e, yine bir Berlin e, filmi Genç Pehlivanlar. E, bu da bir belgesel e, Mete Gümürhan'ın yönettiği Amasya Güreş Merkezi Yatılı Okulu'nda. Ki e, güreşçi olmak üzere eğitilen gençlerin öyküsünü anlatıyor e, gayet erkek egemen bir ortamda e, çok zaten erkek sporu olarak kabul edilen bir sporu da yaparak e, onların hayatından bir kesit sunuyor film. Onlar e, da hep büyüklerini e, evet. e, izlemeye alışkınız bu pehlivanların hani onların o hale gelme süreçlerine dair enteresan e, bir bakış açısı var hani çocuklar nasıl yetişiyorlar küçüklükten e, bu spora ona bakıyor. Bu haftanın bir diğer filmi geçtiğimiz haftada İstanbul Film Festivali'nde gösterilmiş olan Yemekteydik ve karar verdim. Ee, filmin yönetmeni Görkem Yeltan e, oyuncu kimliğiyle daha çok tanınıyor bu ilk uzun metraj yönetmenliği filmin başrollerinde Arzu Okay, Mehmet Güreli, Sema Poyraz Gökçer Genç, Ayçıl Yeltan, Kaan Çakır e, Turgay Aydın ve Görkem Yeltan'ın kendisi yer alıyorlar ve tek bir başrol de yok çünkü bir aile filmi bir kurban bayramı süresince bir ailenin yaşadıkları oldukça hali vakti yerinde ama aile içinde çeşitli gerilimler var kontrolcü bir baba var bütün çocuklarının kendi çizdiği yolda ilerlemesini isteyen, yargılayan ve işte o geriliyor geriliyor bir noktada ipler kopacak artık Evet, haftanın son yerli yapımı Ateş. Ee, daha ziyade oyuncu olarak tanıdığımız Haluk Piyas'ın, genç oyuncunun e, yönettiği ve başrolünde oynadığı bir film. E, yan rollerde onunla Büşra Ayaydın, Eren Hacı Salih oldu ve sadece de Taşener eşlik ediyorlar. E, filmin hikayesinde Ateş ve Yavuz adlı iki arkadaş var. E, bunlar... E, Cihan Cihangir Tophane e, taraflarından çocukluk arkadaşları mahalleden tanışıyorlar. Ateş annesiyle e, yaşıyor. E, Onunla biraz sorunlu bir ilişkisi var. E, o yüzden hani böyle bir takım sorunları var. E, Biavus da tam böyle hani Tophane delikanlısı diyebileceğimiz türde. E, bir de hayatlarına Aleyna adında... E, ailesinin onu istemediği biriyle evlendirmek istemesi sonucunda e, evden kaçan ve İstanbul'da kendine yeni bir hayat kurmaya çalışan, iş arayan genç bir kadın giriyor. E, ve e, ateşle aralarında bir aşk oluşuyor ama hayat kolay değil tabii. Başka zorluklar çıkacak karşılarına. Evet haftanın yabancı yapımlarına geçmeden onlardan birinden bir şarkıyla ufak bir ara verelim. Aslında çok tanınmış bir şarkı çünkü e, bu bahsedeceğimiz film e, The Jungle Book Orman Çocuğu daha önce de sinemaya e, aktarılmıştı animasyon olarak ve onun için yazılan bir şarkıydı ama farklı bir yorumdan dinleyeceğiz. I Wanna Be Like You Christopher Walken'den. Now, I'm the king of the swingers, the jungle VIP. I reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I want to be a man, man-cug, and stroll around the to town, and be just like the other men. I'm tired tad of monkeying around. Oh, ubi-doo, I want to be like you. I want to walk like you, talk like you, too. You'll see it's true, an ape like me. I'm going to be like someone like you. Now, here's your part of the deal, Cubs. Play the secret on me of man's red fire. I don't know how to make fire. Now, don't try to kid me, man, Cub. I'm in a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Give me the secret, man, Cub. Cue me what to do, give me the power of man's red flower, so I can be like you. be Doo, I wanna be like you, I wanna talk like you, walk like you, too. You'll see it's true, someone like me can learn to be like someone like you. Oh yeah, can learn to be like someone like me, can learn to be like someone like, like, someone like you, like me. Christopher Walken'dan dinledik, I Wanna Be Like You. Ee, bu hafta vizyona giren e, yeni filmlerden biri, e, ünlü e, Roger Kipling'in e, romanı The Jungle Book, Orman Çocuğu'nun e, uyarlaması bu hafta e, canlandırma film olarak karşımızda. Canlandırma aslında tam değil, bir yandan e, live action ama karakterlerin çoğu hayvan olduğu için tabii onların hepsi... Bilgisayar canlandırması Doğru. biraz karışık. Evet ikisinin karışımı bir filmde evet. karşı karşıyayız. Ee, yani şeyin e, Leonardo DiCaprio'nun ayısı gibi e, ama daha sevimli olanları bol bol var. E, evet bu hafta e, aksiyon da var, korku gerilimler de var. E, romantik bol, komediler. Romantik yani. komediler de var. Her şeyimiz var. E, romantik komediden başlayalım. How to be single, bekar yaşam kılavuzu, Christian Deter etmiş. Başrollerde dört kadın görüyoruz. Dakota Johnson, Rebel Wilson, Alison Brie ve Leslie Mann. Dakota Johnson geçen sene green'in 50 tonu ile e, yıldızı parlayan bir isim. Rebel Wilson ise e, Türkiye'de vizyona girmeyen e, yer aldığı müzikaller var. Amerika'da gittikçe yıldızı yükseliyor. Aslında Avustralya. La bir oyuncu, kadın komedi oyuncusu, genelde zaten kendi yazıyor şovlarında şeylerini, ama artık Hollywood'un da ayrılmaz bir parçası haline geldi, özellikle bu tarz romantik komedilerde. Evet bu filmin daha çok dinamosu zaten kendisi. Ee, Dakota Johnson'ın canlandırdığı Alice e, sevgilisinden ayrılıyor. Pek mutsuz New York'ta yaşıyor. E, fakat Rebel Wilson'ın e, karaktere en yakın arkadaşı bu öyle e, üzgün kalmasına izin verecek değil. E, bekar olmak için dünyanın en iyi şehri dediği New York'ta nasıl bekar yaşanacağını Alice'e öğretmeye karar veriyor. Diğer arkadaşlarının da yardımıyla. Evet, haftanın e, macera aksiyon e, filmlerinden biri Criminal suçlu. Ariel Froman yönetmiş. Başrollerinde Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan, e, Ryan Reynolds gibi çok iddialı isimler var. Evet, özetle Ryan Reynolds'un zihnini Kevin Costner'ı yüklüyorlar. Eski bir CIA ajanının ama işte niyesi e, bir suçlu. Hayır, bu beni şey için ilgilendirdi. Çünkü Daha birkaç ay önce Ben Kingsley'nin zihnini Ryan Reynolds'a yüklemişlerdi. Ee, o yüzden Ryan Reynolds'un bu sene öyle bir teması var. Zihin aktarımı filmlerinde oynuyor. Ee, bir CIA ajanını canlandırıyor öldürülen. Ve çok önemli bilgiler var zihninde. Ee, bütün bunları da e, ölüme mahkum e, ve hani hiçbir şekilde içinde hiçbir duygu parçacığı olmayan suçluya yükleniyor ee, bilgileri, duyguları her şey ve o da... ...farklı bir insan olarak karşımıza çıkıyor. Evet, psikopat bir suçluya başka bir insanın hafızası yüklendiğinde karakteri değişiyor mu? Film'e e, Evet yani hani fragmanda bunu gösteriyor Kevin Costner'ın canlandırdığı o suçlu karakter birdenbire hissetmeye, duymaya ve bütün insani şeyleri yeniden yaşamaya başlıyor. Ama tabii yan roller çok yani Gary Oldman, Tommy Lee Jones e, son derece iyi e, oyuncular ama hani işte arada böyle filmlerde de yer alıyorlar. O bütün o bence bilim kurgu, teknik bilimsel tarafları hiç ikna edici değil tabii ama hani ona bir kere inanmak gerekiyor filmin geri kalanını takip edebilmek için. Evet yine bayağı bir inanmak gerektiren iki de gerilim filmimiz var. Ee, i̇kisi de işin ilginç tarafı böyle bazı haftalar denk geliyor. hayalet hikayesi. ikisi de ayrıca çocuklarını kaybeden insanların öyküleri. Ee, biri Backtrack Ölüm Treni Michael Petroni yönetmiş. Bir Avustralya yapımı bu arada. Adrian Brody, jo George Shevtsov, Robin McLevy ve Sam Neil başrollerde. Edwin Brodin'in canlandırdığı Peter bir psikolog ee, küçük kızı ölmüş ve bunun e, bununla başa çıkmaya çalışıyor. Bir yandan suçluk da duyuyor ve hastalarında tuhaflıklar fark etmeye başlıyor. Ondan sonra bakıyor ki hastaları aslında hayaletler ve hepsi aşağı yukarı aynı günlerde ölmüşler. Hepsi bir şekilde bağlantılı birbiriyle bir yandan delirmemeye çalışıp bir yandan bunu çözme çabalarına giriyor. Edwin Brodin'in karakteri. Ee, öbür korku gerilim filmimiz, The Other Side of the Door, Kapının Diğer Tarafım. Bu da bu hafta e, büyülü e, Türk filmimiz yok, korku filmimiz yok. Onun yerine hani böyle büyümüyü sevenler için bunu veriyoruz. Johannes Robert yönetmiş, başrollerinde Sarah Wayne Kelley's, Jeremy Sisto, Sofia Rosinski yer alıyorlar. Bu filmde de bir aile, e, onlar bir kaza sonucu oğullarını kaybediyorlar. Ama anne bir türlü teselli bulamıyor sonrasında e, ve hani araştırmalar yaparken oğlunu geri getirebilecek bir ritüel, bir büyü olduğunu keşfediyor. Bir eski bir tapınağa gidecek orada bir şey Bu arada hikaye Hindistan'da geçiyor hani evet. e, işi şey yapabilmek için Böyle daha bir e, mistik Egzotik halde. ve mistik halde Getirebilmek ee... için ama şöyle bir sorun var Yani hani uyarmak lazım dinleyicilerimizi Öyle büyü yakmak kolay bir iş değil Yani biz bunu Harry Potter'da öğrendik aslında Yani o şeyleri büyü sözcüklerini Tam söylemek lazım sonuna kadar devam Ettirmek lazım asanızı Bırakmamanız lazım gibi şeyler o evrende var Burada da Anne ritüeli tam tamamlayamayınca e, ölümle yaşam arasındaki kapı aralık kalıyor. Kötü kötü şeyler oradan karıştırıyorlar ortalığı. Evet, bir de yani yapma denilen şeyleri yapmamanız gerekiyor. Çocuğunuzu ne kadar özlerseniz özleyin. Evet, iki de e, klasik uyarlaması var. Birinden kısaca bahsettik. Biraz daha detaya girelim. The Jungle Book, Orman Çocuğu, Rudyard Kipling'in meşhur kitabı. Tekrar sinemada. E, bu sefer... Gerçek bir oyuncuyla geri kalan Hı -hı. hayvanlar e, bilgisayar canlandırması. John Favreau yönetmiş. Kendisini oyuncu olarak tanımıştık. Sonra Iron Man'lerle çok daha yetkin bir yönetmen olduğunu ispat etti. En son Chef filmini yönetmişti. Yani yine yani başrolünde aynı zamanda evet, sevdiğimiz bir yönetmen kendisi. E, Neil Sethi başrolde genç bir e, Amerikalı Hintli asıllı Amerikalı bir oyuncu kendisi. Ve seslendirmede müthiş bir kadro var. Türkçe'de kimler seslendiriyor dağıtımcı bildirmiş değil. Ama eğer orijinal girecek olursa Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita, Nyong'o, Scarlett Johansson, Christopher Walken ve son rolüyle Gary Shandling'in seslerini duymamız mümkün. Ben bunlardan dinlemek istiyorum bu filme diyebilirim. Hakikaten böyle bir all star kadrosu olmuş. Ee, Hindistan'da bu arada bir hafta önce girdi Amerika'dan. Hindistan'da geçen bir hikaye olması sebebiyle. Ve Hindistan'daki kadro da bundan aşağı kalır yanı yok. Priyanka Chopra falan var hani kadroda onu söyleyelim. Evet herkes Mowgli'yi tanıyordur artık diye tahmin ediyorum. Orman çocuğu Mowgli e, bir kurt ailesi tarafından büyütülüyor. E, ve insanlar tarafından zarar görmüş kaplan Şereha'nın tehdit gördüğü her şeyi yok edeceğini söylemesi üzerine e, artık kendisinin de pek ormanda istenmediğini fark ettikten sonra önce bir yuvayı terk etmek zorunda kalıyor. Ama özellikle sevgili arkadaşı ayı Balu'nun e, ve Panter Bagira'nın e, desteğiyle Yeniden kendi yolunu bulacağı bir yolculuklar çıkıyor. Televizyonda şeyleri de var. Animasyon dizisi de devam ediyor. Aslında şu anki nesil çocuklar biliyorlar e, orman çocuğunu. O yüzden hani bence bu versiyonu da sinemada kaçırmamak gerekiyor. Bir de bizim çocukluğumuzda çizgi filmi televizyonda oynayan e, Haydi. ...bu hafta gösterimde, bu sefer gerçek oyuncularla çekilmiş... Johann Spiri'nin bu meşhur e, hikayesi... ...Alan Gusponer tarafından e, uyarlanmış sinemaya... ...bir Almanya-İsviçre ortak yapımı... ...başrollerde Anuk Steffen, Bruno Gans, Isabelle Ottmann... ...ve Kirin Agrippi yer alıyorlar. Haydi biliyoruz, arkadaşı Peter'i ve... ...arp dağlarındaki dedesini... ...sonra bir de Clara geliyor diyebiliriz... ...bizim nesil gayet iyi biliyor... Ee, Ama şu anda televizyonda bizim çocukluğumuzda oynayan çizgi filmin tekrarı dönüyor. Ee, dolayısıyla e, yani o yüzden Heidi ile yeniden tanışmak için de bu bir vesile bir tarafta. Evet, Bir eleştiri olarak bir çocuk filmi için biraz uzun olduğu söyleniyor. 100 dakikadan biraz fazla çünkü. Ama e, yine de tanıdık bir karakter gerçek e, oyuncularla görmek isteyen küçük dinleyicilerimiz için çekici olabilir bu hafta. Evet, böylece bir sinefinin sonuna daha yaklaştık. Teknik masada Barışa ve bu haftaki program destekçilerimiz Ayşe ve Cem Kocacııklı'na çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu hafta size haftanın yeni filmlerinden How to Be Single Bekar Yaşam Kılavuzu filminde kullanılan bir parça ile veda edeceğiz. Önümüzdeki hafta da artık festivalin bir son değerlendirmesini yaparız, ödülleri konuşuruz. Dinleyeceğimiz parça Love Myself, Hayley Steinfeld'den. Herkese iyi seyirler. İyi hafta sonları.